Hayırlı günler Hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri Bir sabahın bereketi programında Yine sizlerle beraberiz Allah'ın selamı Rahmeti, bereketi Hepinizin, hepimizin Dünyada Ona inananların üzerine olsun Diyoruz Ve programımıza Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle başlamak istiyoruz. Ebu Hureyre radyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Hediyeleşiniz. Çünkü hediye kalpteki kini giderir. Hiçbir kadın Komşu kadına vermiş olduğu hediyeyi koyun paçası bile olsa küçük görmesin. Tekrar ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu hadisi şerifi. Hediyeleşiniz diyor Allah Resulü. Çünkü hediye kalpteki kini giderir. Hiçbir kadın komşu kadına vermiş olduğu hediyeyi koyun paçası bile olsa küçük görmesin buyuruyor. Ve geliyoruz bugünkü sevgi öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı bir annenin annece terbiyesi. Aşçılığıyla ün yapmış yaşlı bir kadın, akşam yemeğine gelecek olan oğlu ve yeni gelini için yine mutfağına kapanmış yemek yapıyordu. Aynı akşam yemeğe eski bir aile dostu da davetliydi. Beklenen misafirler gelip sofraya oturduklarında çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Yaşlı kadının o gece yaptığı yemekler değme oburların bile iştahını kapatacak kadar berbattı. Yaşlı kadının o gece yaptığı yemekler değme oburların bile iştahını kapatacak kadar berbattı. Tatlılar un kokuyordu patatesler yanmıştı, köfteler ise neredeyse hiç pişmemişti. Oğlu, yeni gelini ve aile dostu, kadıncağıza durumu fark ettirmemek için, ellerinden geleni yaptılarsa da, yemek sırasında pek iştahlı göründükleri söylenemezdi. Nihayet yemek bitti ve yeni evli çift, annelerinin ellerini öperek evlerine gittiler. Aile dostları ise, Biraz daha kaldıktan sonra gitmeyi düşünüyorlardı. Oğlu ve geleni gittikten sonra yaşlı kadına senin harika bir aşçı olduğunu adım gibi biliyorum. Bana söyler misin bu geciki yemekler neden o kadar kötüydü? Bence ya hastasın ya da bir sorunum var dedi. Yaşlı kadın gülümseyerek cevap verdi. Hayır hiçbir şeyim yok. Kasten yaptım onu. Bu yemekten sonra oğlum asla ikide bir annesinin yemeklerini hatırlatıp karısının kalbini kıramayacak. evet değerli dinleyiciler tabi bir insan kalbini kırmak hele sevilen veya sevdiğim birinin kalbini kırmak insana ne kadar ağır geliyor veyahut da sevdiği birisi tarafından kalbi kırılmak diyelim ki siz çok sevdiğiniz bir eşinizse, Bir anne babanızsa, Veya bir çok yakın arkadaşınız ise, Bunun kalbini kırmanız, Sonrasında size, Nasıl bir pişmanlık hasıl eder? Nasıl bir pişmanlık duyarsınız? Sonrasında, Ben nasıl yapsam da, Onun tekrar kalbini kazansam, Ondan özür dilesem, Hatamı telafi etsem, Tekrar, onun kırılan kalbini düzeltsem dersiniz. Bunu bir tarafa koyun. Bir de yapmış olduğumuz hal ve hareketlerle, icraatlarımızla, faaliyetlerimizle ve fiiliyatlarımızla her yaptığımız yanlışın, her işlediğimiz günahın, her yediğimiz haramın her ihmal ettiğimiz yapmadığımız terk ettiğimiz farzların ve sünnetlerin ve vazifelerin ve ibadetlerin Efendimiz'i ne kadar kırdığını onun da ötesinde onu yaratan Rabbimizi ne kadar kırdığını farkında mısınız değerli dinleyiciler? İşte günahlar Onlara karşı yapılmış, Allah'a ve Resulüne karşı yapılmış en büyük yanlış. Biz haşa Allah Celle Celaluhu için öyle bir ifadede bulunamayız ama, Her yaptığımız yanlış Resulullah'ı üzmekte, her terk ettiğimiz ibadet onu üzmekte, her işlediğimiz günah onu mahzun etmekte üzerimize düşen vazifeyi ihmal onu mahzun ve mükedder bırakmaktadır. Zira ümmetinin şu 20. asırdaki perişaniyeti ve perişan hali onu üzmekte onu mahzun ve mükedder etmektedir. Bu noktadan nasıl ki biz birlerini kırdığımız zaman gidip özür diliyor onun gönlünü alıyorsak işlemiş olduğumuz günahlardan, içinde bulunduğumuz haramlardan, aynı şekilde Allah'ın huzurunda tövbe ve istiğfar etmemiz, bir yönüyle gönül alma gibi olacak, onlara karşı vazifemizi ifa etmiş olacağız. Bu noktadan kaçırdığımız her namaz, işlediğimiz veya yapmamız gereken, ibadetleri yapmamamız Allahı ve Resulullahı nasıl bize karşı? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde anlatıyor tövbe eden bir insanın Allah tarafından nasıl karşılandığını. Hani diyor bir insan bir çölde seyahat ediyor. Seyahat etmekte olan bu insan Yolda bir ağaç altında istirahat etmek için mola verir, dinlenmek için atından iner ve ağacın altında uyumaya başlar, istirahat eder. Sonrasında uyandığında bakar ki o üzerinde yiyeceği, içeceği, giyeceği, bütün ihtiyacı olan bütün malzemelerin, eşyaların bulunduğu at ortada yok, kaçmış gitmiş bir o tarafa bir bu tarafa bir şuraya bir buraya fakat atını veya devesini bulamaz. Ne yapayım Allah'ım der kendi kendine. Ben bu çölü atsız devesiz geçemem. Yorulmuştur. Ümidini kesmiştir. Yine oturup düşünmeye başlarken uykuya dalıvermiş, uyuyu vermiştir. Sonrasında bir gürültüyle gözünü açtığı zaman, uyandığı zaman atını ...veya devesini başında görür. İşte okul, atını veya devesini bulan kul, nasıl sevinir der Efendimiz. Çok sevinir değil mi kıymetli dinleyiciler? İşte der Allah, ne kadar günahı olursa olsun, boğazına kadar günah içerisine batmış bir kul, ne kadar günah işlemiş olursa olsun, ...o kul tövbe ve istiğfarla Rabbisine döndüğü zaman... Rabbin huzuruna gelip estağfirullah dediği zaman onun huzurunda tövbe ve istiğfar edip günahlarına nedamet ettiği zaman Allah Celle Celaluhu o atını veya devesini bulan kuldan daha fazla sevinir buyurur. Allah kendisine tövbe eden günahlarından nedamet eden kulun kendisine gelmesinden böyle sevinir buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli dinleyiciler bu noktadan eğer Allah'a ve Resulullah'ı sevindirmek istiyorsanız onların sevinmesi nasıl olur bilemiyoruz ama zannediyorum onların sevinmesinin tezahürü ebedi hayatta öbür alemde karşımıza ayan beyan çıkacak ve orada nasıl sevindiklerinin hakikatını ve bizim o memnun olmalarından rıza göstermelerinden razı olmalarından nasıl istifade edeceğimizi işte ebedi alemde ahiret aleminde görecek ve orada inşallah keşke keşke diyenlerden olmayacağız diyoruz. Evet hatırlarsınız kalbin zümrüt tepelerinden rıza tepesindeydik İnşallah bugün bu rıza tepesini bitirmek istiyorum Güzel bir günde de bunun bitmesi ayrı bir tevafuk olsa gerek. İnşallah Rabbim rızasını kazanan kullarından eylesin. Tabi rıza hem de bu Allah'ın rızası. Kulların değil, şahların değil, şeyhin şahların değil, padişahların değil, kralların değil, falanların filanların değil. Bizim burada mevzuunu ettiğimiz rıza onun önünde hiçbir değerin, hiçbir güzelliğin, hiçbir kıymetin olmadığı Allah'ın rızası. Evet kıymetli dinleyiciler. Kulun Rabbisinden gelen şeylere karşı rıza göstermesi, Rabbisinin de ondan razı olması demektir. Kulun Rabbisinden gelen şeylere rıza göstermesi. Rabbisinin de ondan razı olması demektir. Hani Hazreti Ebubekir radıyallahu an üzerinde bir elbisesi, bir abası, bir paltosu diyelim var veya elbisesi var. Hazreti Ebubekir radıyallahu an mal varlığı olan, servet sahibi olan bir tüccardı. Ama İslam'ın intişarı adına, İslam'ın yayılması adına her şeyini vermiş, vere vere hiçbir şeyi kalmamış. Öyle kalmamış ki elbisesinin üzerindeki yamalıkları dikenle tutturacak kadar öyle bir konuma gelmişti. Ama itiraz yok, şekva yok, şikayet yok ve öyle bir noktada Allah Celle Celaluhu meleklerden birini göndererek gelen melek Hazreti Ebubekir radıyallahu anha Allah'ın sana selamı var. Allah senden razı. Sen de Allah'tan razı mısın? buyurunca Hazreti Ebubekir Efendimiz oturuyor hıçkır hıçkır ağlıyor. Ben nasıl ondan razı olmam? Ama ...o meleğin ifadesi enteresan. Ya Ebabekir, ...Allah senden razı, sen de ondan razı mısın? İşte kulun... ...Rabbisinden gelen şeylere karşı rıza göstermesi. Her şey gelebilir... ...şu dünyada... ...çünkü bir imtihan dünyasındayız... ...değerli dinleyiciler. Nefis, tabi... ...hoşlanmadığı şeyler başa gelince... ...şekvaya başlıyor... ...itiraza başlıyor... ...ama hoşa giden şeyler gelince... Kul ile Allah arasındaki münasebetlerde problem yok. Hastalık gelince, bela gelince, musibet gelince, zarar gelince, sıkıntı gelince, musibet gelince. Eh o zaman esasen kulun Allah'la münasebetleri o zaman başlıyor. O zaman gerçek ortaya çıkıyor. Sen Allah'tan gelen her şeye rıza gösterebiliyor musun? O büyük zatın ifadesiyle kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebiliyor musun?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 gerçek insanların halini anlamak durumuna çok zor geliyor değerli dinleyiciler İnsanın makamı varsa parası pulu varsa şanı şöhreti varsa etrafında bir sürü dost oluyor ama o şan şöhret o para pul o makam yetki gidince etrafta bir dost kalmıyor o zaman o insan anlıyor ki yahu bunlar benim paramın dostlarıymış Servetimin dostlarıymış. Makamın, mansıbın, yetkinin, şanın, şöhretin, paranın, pulun dostlarıymış. Onlar gidince dostlar da etrafta kalmıyor. İşte bunun için günümüzün mümininin en fazla muhtaç olduğu meselelerden veya yitirmiş olduğu değerlerden birisi Allah için birbirini sevme meselesi. Çok acı bir taraf, çok acı bir yan. Maalesef Allah için birbirini seven insanların sayısını hani adam o güneşin tam böyle doruk noktada olduğu bir zamanda elinde mum adam arıyorum adam demiş ya. Biz de Allah için seven arıyoruz Allah için seven. Paramız pulumuz için değil, makamımız mansıbımız için değil, şanımız şöhretimiz için değil, yetkimiz etkimiz için değil boyumuz posumuz için değil şunumuz bunumuz için değil ırkımız milletimiz için değil Allah için seven adam arıyoruz diyoruz değerli dinleyiciler bu noktadan da başa gelen hadiseler aslında cebri bir eğitim Rabbimiz çünkü o kadar güzel eğitiyor ki bizleri hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya edde beni rabbi fe ahzeni Beni Rabbim terbiye etti ama ne güzel terbiye etti diyor. Evet. İşte kaderden gelen hadiseler karşısında iyi görmek, iyi düşünmek ve hüsnü tevilde bulunmak her şeye rağmen insanın için huzur ve inşiraha gark eder. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı rahatsızlık duymak, gam, keder ve dağınıklığa sebebiyet vermesine karşılık, hep rıza yörüngeli yaşamak, hislerin cehennemi içinde bile olsa, cennet televünlüdür. Ben tabi bu programda rıza bölümünü bitirmek için, çok da böyle izaha açıklamaya girmeden, geçmek istiyorum değerli dinleyiciler. İnsanlara karşı kalp bulanıklığı, ve gıllu gış eğer bir sui edepse, bunun Allah'ın icraatına karşı duyulup, hissedilmesini ifadelendirmeye saygımız müsaade etmeyecek ve gücümüz de yetmeyecektir. Bir insan için kader ve hakkın tecellilerine rıza en önemli bir saadet vesilesidir. Konuyla alakalı Hazreti Sadık'u Mastukun Aleyhisselatu Vesselam'ın oğlunun en ehemmiyetli saadet kaynaklarından biri hiç şüphesiz Allah'ın kazasına razı olmasıdır. Ve onun en önemli talihsizliği de Allah'ın takdirlerini öfkeyle karşılamasıdır. Burayı tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki de sizlerin, bizlerin hayatımızda çok ölçü olacak, hayatımızın vazgeçilmezlerinden birini teşkil edecek bir düsturunu ifade ediyorum. Ademoğlunun, en ehemmiyetli saadet kaynaklarından biri, hiç şüphesiz Allah'ın kazasına razı olması. Ve onun en önemli talihsizliği de Allah'ın takdirlerini öfkeyle karşılamasıdır. Şeklindeki mübarek sözleri de bu hususu tenvir etmektedir. Yani başa bir şey geliyor, Allah'ım bu benim başıma nasıl gelir Allah'ım? Allah Allah nasıl gelir ya? Allah takdir etmiş öyle geliyor. Malikül mülk o Mülkün maliki o Her şeyin sahibi o Tasarruf edicisi o Takdir edicisi o Her şeyi yaratan o Her şeyin sahibi o O dilemişse gelir Ama senin Allah'ım bu benim başıma nasıl gelir İşte bunu demek Teslimiyeti iyi anlamamak idrak edememek demektir bunu demek Allah'ı bilmek gerektiğimiz ölçüde bilememek demektir. Onun için eslim teslim iman teslimiyeti gerektirir. Çünkü iman teslimi teslim tevekkülü tevekkül saadet-i netice verir. Hem dünya saadetini ...hem de ahiret, ukba saadetini netice verir. Bir insanda Allah'ın icraatına karşı hoşnutluk hissi... ...onun kalbini lahuti esintilerle doldurur. Hoşnutsuzluk ise şeytani vehimlerle. Hayatlarını rıza yörüngeli yaşayanlar... ...ömürlerini adeta bir şükür dantelası haline getirirler. Hep hoşnutsuzluk homurdanıp duranlar ise... Bu nankörlük değirmeniyle en müspet, en olumlu işleri bile ezer, öğütür ve bitirirler. Hakkın icraatına karşı Adem'i rıza ve öfke, şeytanın insana nüfus yollarının en müessiridir. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Hakkın icraatına karşı Adem'i rıza ve öfke, şeytanın insana nüfus yollarının en müessiridir. Böyle bir ruh haleti içinde bulunup da şeytana yenik düşmeyen az insan vardır. Hakkın seninle olan muamelesini gönül rızasıyla karşılaman seninle gök sakinlerinin ortak paydasıdır. Ve bu da şeref olarak sana yeter. Razı olan hüdaya olmayan da hevaya uymuş demektir. Bunların aslında her biri ayrı bir ders mevzuu. Ayrı bir sohbet Mevzu olacak nitelikte kapasitede, değerde razı olan hüdaya olmayan da hevaya uymuş demektir. Allah'ın hakkımızdaki hükümlerine razı olmak onun istediklerini şahsi arzu ve isteklerimizin önüne geçirme manasına gelir. Bilmem ki aksi mülahazaları hatırlatan madalyonun öbür yüzünü ifadeye gerek var mı? <gülüyor> Bütün ibadet ve taat Rıza meşcereliğinin meyveleri, bütün masiyetler de rızadan mahrumiyetin. Evet, rıza insanı, Rabbi ile iç cedelleşmeden kurtarır. Rıza insanı, Rabbi ile iç cedelleşmeden kurtarır. Böyle bir cedelleşmenin nasıl bir sui edep olduğunu söylemeyi, israfı kelam sayarız. Hakka karşı rıza duygusu, hakkımdaki her hükmün, Aynı adalettir düsturuna saygı ve inancın ifadesidir. Yeryüzünde ilk masiyet şeytanın kendi hakkındaki takdire rıza göstermemesiyle başlamıştır. Burayı tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Yeryüzünde ilk masiyet, ilk günah, ilk isyan şeytanın kendi hakkındaki takdire rıza göstermemesiyle başlamıştır. Bir insan için... Rızadan daha büyük bir paye yoktur. Eğer olsaydı Allah Celle Celaluhu cennet ötesi alemlerde sevdiklerini onunla payelendirirdi. Oysaki ötelerde sonu olmayan en son nimet varidvanun minallahi ekber. Fehvasınca Tevbe Suresi 72. ayette Hakk'ın hoşnutluğudur. Rıza dinin temeli sayılan en önemli esaslar üzerine bina edilmiştir. O tefekküle dayanmakta ve onun hakikati yakınla kanatlanmakta ve onun özü muhabbetle ebediyete masar olmakta ve onun mayesi sadakatin şahidi şükrün de fiili beyanıdır. Rıza bir hamlede insanı evci kemalata çıkaran öyle büyülü bir asansördür ki ona bine bilenler hedeflerine zaman üstü bir hızla ulaşırlar. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Rıza, bir hamlede insanı evci kemalata çıkaran öyle büyülü bir asansördür ki, ona binebilenler hedeflerine zamanüstü bir hızla ulaşırlar. Muhabbet, ihlas, inabe, evbe, rıza yamaçlarının çiçekleridirler. Hak rızasına kilitlenmemiş gönüllerde, ...bu vazıfları aramak ise beyhudedir. Burada... ...ben tabi saf zihinlerinizi de... ...bulandırmak istemiyorum ama... ...ama... ...şunu da... ...ifade etmek istiyorum. Muhabbet... ...ihlas... ...inabe, evbe... ...rıza yamaçlarının çiçekleridirler. Hak rızasına kilitlenmemiş gönüllerde bu vasıfları aramak ise beyhudedir. Zahiri duygularla ifa edilen amellerin mükafatları kat kat da olsa kemiyetin dar kalıplarıyla ifade edildiğinden az sayılır. Rıza ve rıza boğutlu kalbi amellerin sevapları ise kalbin enginliğiyle mebsuten mütenasip, doğru orantılı ve tasavvurlar üstüdür. Rıza, hak katında en büyük bir mertebedir. Ve onun en seviyelisi de en büyüklerin ortak vasfıdır. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dan diğer peygamberlere, onlardan da diğer bütün asfiya ve evliyaya uzanan çizgide ihlas, yakin, tevekkül, teslimiyet ve tevfiz de finale kalmış devasa kâhmetlerin ona ulaşabilmek için soluk soluğa yarış yaptıkları mübarek bir hedeftir. Bu hedefe ulaşma uğrunda nelere katlanılmış, ne tahammül fersah şeyler göğüslenmiş ve ne kandan irinden deryalar geçirmiştir. Evet işte Rıza'ya kilitli bir çilekeşin iniltileri. Ey sevgili senin cevrü cefan devletli olmaktan daha güzeldir. Senin intikamın candan daha sevgilidir. Ben cidden onun kahrına da Lütfuna da aşığım Ne gariptir ki Ben zıtların aşığıyım Allah'a kasem olsun ki Bu harı beladan Bostanı safaya gidersem Hep bülbül gibi inleyici olacağım Gariptir bülbül ağzını açtığında Hem har Hem de gülistan söyler Mevlana mesnevisindeki ifadesinde. Bu sahada hoş bir sözde Hurufi şair Nesimi'den Bir cefakeş aşikem Ey yar senden dönmezem Hançer ile yüreğimi Yar senden dönmezem Ger Zekeriya Tek beni baştan ayağa yarsalar Başıma koy erre Neccar senden dönmezem Ger beni yandırsalar Toprağımı savursalar Kulum külüm oddan çağırsalar külüm oddan çağırsalar settar senden dönmezem, demiş Nesimi evet rıza makamı cem fark üstü bir makamdır ve o makamın solukları da lütfun da hoş kahrın da hoş sözleridir demiş evet Cenab-ı Hak bizi rızasından ayırmasın Rabbim <gülüyor> razı ve hoşnut olacağı hal ve hareketlerle, duygu ve düşüncelerle, fiiliyat ve faaliyetlerle bizleri serfiraz eylesin. Üzerimizde razı ve hoşnut olmadığı hal ve hareketleri, duygu ve düşünceleri üzerimizden alsın, temizlesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında ifade buyurduğu gibi, Allah'ım günahlarla haramlarla aramızı doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın kadar uzaklaştır Ya Rabbi. Allah'ım bize günah işleme fırsatı verme, haram yeme fırsatı verme dediği gibi biz de diyoruz ki, Allah'ım senin öfkene, gazabına sebep olabilecek her türlü hal ve hareketlerden bizleri muhafaza buyur. Rızanı kazandıracak, rızanı kazanacak her türlü hal ve hareketlerle, duygu ve düşüncelerle, fiiliyat ve faaliyetlerle, Bizleri teçhiz, tekmil ve tezyin eyle diyoruz ve sizleri bir ilahiyle baş başa bırakıyor. Programımızın ikinci bölümünde aile ilmi ahaliyle tekrar sizlerle inşallah beraber olmayı ümit ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Dualarla Bu burcu burcu Derya olsam engin engin Sarıversem ufak şurum Bir ağacın gölgesi Bir İlmihali bölümümüze Kötü huylu bir erkekle evlenen Hanım nasıl düşünmeli? Diye bir soruya verilen Bir cevap var. Arapların ileri gelenlerinden İmran bin Hattan Sureti de Sireti de Kötü biriydi. Ona Herkes dayanıp tahammül edemezdi. Ama onun tam aksine hem suret hem de siret güzelliğine sahip olan hanımı beynin bütün kötü huylarına sabrediyor, bir geçimsizlik sinyali vermeden aile hayatını hem de mutlu şekilde sürdürüyordu. Bir gün İmran bu zıtlığı düşündü. Sonra kendi kendine söylendi. Hanımım ne kadar sabırlı biridir. Benim gibi hem suret hem de siret çirkinliğine maruz birisiyle bir zorluk çıkarmadan hayatını sürdürmeye razı oluyor. Hiç de şikayetçi olmuyor. Benim gibisine düştüğü için yazık oldu bu hanıma. Hanımı bu sözleri duyunca hemen karşılık verdi ''Ama nasıl?'' ''Bey'' dedi, ''Sen hiç üzülme.'' ''Sen öylesin, ben böyleyim.'' ''Ama bu zıtlıklar ikimizi de cennete götürecektir.'' ''Bizi cennete götürecek bir hayattan niçin razı olmayayım?'' İmran bin Hattan sordu. ''Nasıl olacak da senin gibi iyi biriyle benim gibi kötü biri de cennete gidecek?'' Şöyle izah etti hanımı. <gülüyor> sen benim gibi iyi bir hanıma sahip olduğun için şükrediyorsun ben de senin gibi kötü birine düştüğüme kaderime razı oluyor sabrediyor iyi geçiniyorum böylece sabredenlerle şükredenlerin gideceği cennete ikimizle birlikte gitme liyakatını elde etmiş oluyoruz bunun için ben bu hayattan şikayetçi olmuyorum olayı anlatan zat diyor ki dünya bir yana Böyle kültürlü hanımlar bir yana. Bu anlayışa ne dersiniz? Aslında bu düşünüş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifindeki mümin tarifine tıp uyan bir düşünüştür. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mümini tarif ederken şöyle buyurmuştur. Hayret edilir müminin haline. O sevimli bir durumla karşılaşırsa şükreder cenneti kazanır. Sevimsiz bir durumla karşılaşırsa sabreder. Yine cenneti kazanır. Böylece mümin her iki hali de hakkında hayra çevirir. Sahabeden sonraki devirde çok kuvvetli bir İslam kültürü etkisi görülüyor. Beyler de hanımlar da bu köklü kültürün tesirinden kötülüklerden korunuyorlar. Nitekim Arz ettiğim bu misalden başka bir misali de görmekteyiz bu devrenin hanımlarında. Bunu da meşhur tasavvuf büyüğü Asma'yı anlatıyor. Hanımın birine komşusundan şöyle bir laf dokundurması gelir. Seviyesiz komşu şöyle seslenir. Bu hanımın da kaderi yokmuş ki böylesine kötü bir adama düşmüş. Bunu hoşa giden bir iltifat olarak görmeyen hanım, şu karşılığı vermiş ne biliyorsun benim beyimin kötülüğünü şayet Allah'a Celle Celaluhu hoş gelen bir ameli olmasaydı Rabbim beni ona nasip eder miydi benim de Allah'a Celle Celaluhu hoş gelmeyen bir amelim olmasaydı onu da bana kısmet eder miydi Allah'ın Celle Celaluhu her tasarrufunda isabet vardır hiçbirinde zulüm ve yanlışlık yoktur Hanım bundan sonrasını şöyle tamamlar. Sen ne kötü komşuymusun ki kadere karşı geliyor, yuvamızı yıkacak sözler söylüyor, şeytani telkinlerde bulunuyorsun, kadere isyana teşvik ediyorsun bizim. Evet, böyleleri için söylüyorlar meşhur sözü, dünya bir yana, böyle kaderine razı olan hanımlar bir yana. Çok enteresan değil mi kıymetli dinleyiciler? Ben bunu anlatırken sizlere sizler de belki yaşamış olduğunuz, geçmişte şahit olduğunuz bu gibi hadiselere acı acı tebessüm ediyor. Onu söyleyenlerin talihsizliğini bir daha hatırlamış bulunuyorsunuz. Ama buradan çıkaracağımız bir ders var. Bizler bu, bundan sonra bu gibi hususları öğrendikten sonra en azından dudaklarımızdan Lisanımızdan bu gibi ifadelerin dökülmemesine, söylenmemesine, ifade edilmemesine dikkat etmemiz. Evet, bir bölüm daha var aile ilmi halinde. Ailenin vazgeçilmez şartı niçin sabırdır diye bir soru var. Hani Nasreddin Hoca'ya sormuşlar kıyamet ne zaman kopacak? Hanım ölünce demiş küçük kıyamet kendimin ölümü de büyük kıyamet demiş. Burada da imanın yarısı sabır. Sabır hakikaten çok önemli bir husus. Hem ferdin şahsi hayatı, hem aile hayatı, hem ticari hayatı, her şeyde. Sabır bizim vazgeçilmezlerimizden birisi. Arzulanan aile hayatı odur ki, Hanımla bey ortak düşüncede ve anlayışta olsunlar. Verecekleri kararlarını ortak olarak versinler. Evetlerini, hayırlarını birlikte tespit etsinler. Ancak bu bir idealdir. İdealler her zaman vaki ve mümkün olmamaktadır. Ya bey ya da hanım tarafında farklı mizac, kültür ve beğeniler söz konusu oluyor. Bazen ortak noktayı da bulamadıkları görülüyor. Bu defa birinin isteğine ötekinin evet demesi, anlayış göstererek aile hayatını sürdürmesi söz konusu olabiliyor. İşte burada sabır devreye giriyor. Zaten ben de bugün sabırdan söz etmek istiyorum sizlere. Gerçekten de aile hayatında sabrın yeri küçümsenemez. Hatta denebilir ki sabırsız aile hayatı olamaz, olursa mutlaka birlerinin öfkesi, hiddeti, Şiddeti havayı gerginleştirir. Bu da zor bir hayat olur. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam aile hayatında sabra dikkat çekmiş, fevkalade özel ve güzel değerlendirmeler nazara vermiştir. Şöyle ki, sabır her yerde güzeldir ama aile hayatında daha güzeldir. Çünkü aile hayatındaki sabır sahibini cennete götürmekle kalmaz sabrın derinlik ve şiddetine göre de cennetteki makamları da yüceltir. Hatta cennet hanımlarının ablası ağabeyi makamına bile yükseltebilir. Daha da ilerisi sabır erkeği Eyüp Aleyhisselam'ın sabrının sevabına ulaştırabileceği gibi hanımı da asiye validemizin sabır sevabına kavuşturabilir. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki hadisi şerifini İmam Gazali Hazretleri mükaşefesinde şöyle nakletmektedir. Kim hanımının uyumsuzluğuna sabrederse sabrın zorluk ve şiddetine göre Allah o bey'e Eyüp Aleyhisselam'ın sabrına verdiği gibi mükafat verebilir. Kim de beyinin uyumsuzluğuna sabrederse yine sabrın şiddet ve zorluğuna göre Allah-u Teala o hanıma da Firavun'un hanımı Asiye'nin sabrına verdiği sevap gibi sevap verebilir. Evet aile içindeki taraflara sabrın kazandırdığı uhrevi derece ve mükafatlar böyledir. Zaten sabrın bu türlü sevabını düşünüp de sabredenler derhal evde güzel bir havanın esmesine de sebep olurlar. Kendilerini sabra zorlayan olumsuzluklar da bu sebeple azalır. Hatta zaman içinde de yok bile olabilir. Ahiretten önce dünyada sabrın karşılığını alırlar. İmam-ı Gazali bu hadisi şerifi naklettikten sonra taraflara oldukça ikaz edici bir not daha ilave etmekte ve demektedir ki hanımı ile hoş geçinmek sadece ona ikinci olmamaktan ibaret değildir. Aksine ondan gelen kırıcılık ve aksiliğe anlayışla karşılık verip sabrı tercih etmek demektir. Aynı şey hanımı için de söz konusudur. Beye sabretmek, ona karşı uyumlu davranmaktan ibaret değildir. Belki ondan gelen uyumsuzluklara sabretmek, aile ortamını böyle bir anlayışla yumuşatıp mutluluğu sağlamaktır. bunun için böyle? Allah-u Azimüşşan yuvanın yıkılmasını değil, Devamını istiyor da ondan. O yüzden evliliğin devamını sağlayacak beylere Eyyub aleyhisselam hanımlara da asiye validemizin sevabını vaat ediyor. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü boşanma davalarının sayısının gittikçe arttığı bir şehirde ve ülkede yaşıyoruz. Değerli dinleyiciler. Bunu ben Bazı verilere göre söylüyorum Gittikçe Boşanma davalarının sayısının Arttığı Ailelerde Ayrılma hadiselerinin Sayısının gittikçe Yükseldiği bir zamanda Bunu ifade etmeyi Çok önemli bir husus Görüyorum Çünkü değer ölçülerinin altust olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hani bir yerde Hazreti Ömer Efendimizin radiyallahu anh diyor ya biz cahiliye döneminde kızlarımızı diri diri toprağa gömerdik. Bu husus Aklıma gelince ağlıyor, inliyor. Nasıl bir akılsızlık, nasıl bir cehalet, nasıl bir zulüm içerisinde, gaflet içerisinde olduğumuzu bir daha içimde hissediyor. O dönemin pişmanlığını içimde yaşıyorum. Bunun için ağlıyorum ve bir şeyde aklıma gelince gülüyorum çünkü evlerimizde hamurdan putlar yapıyor pikniğe gidince orada karnımız da acıkınca yemezden önce taptığımız karşısında ibadet ettiğimiz o putları pişiriyor ekmek gibi yiyorduk diyor bu da akla gelince gülüyor nasıl böyle bir komikliğe cahilliğe düşüyor Nasıl böyle bir hareketi irtikap ediyor diye de gülüyordum diyor. Şimdi bu hadiseyi inceleyen birisi de diyor ki, o dönemde cahiliye insanı, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Ancak o çocukların dünya hayatları bitiyor, dünya hayatlarını bitiriyor ama daha akıl ve bilu çağına, ermediklerinden dolayı da günahsız ebedi aleme, ahiret alemine gittiklerinden dolayı ahiretleri en azından kurtuluyordu diyor. Ama kadın hakları diye, kadın erkek eşitliği diye ortaya çıkan şu zihniyete bakın ki, eğer kız olsun erkek olsun ama kız çocukları ifade edildiği için ifade ediyorum, İslami bir terbiye verilmediği için bir ahlak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı anlatılmadığı, tanıtılmadığı, öğretilmediği için Allah'ın emir ve yasakları bildirilmediği için adab, edep, terbiye, ahlak, namus kavramlarından uzak bir hayat yaşayan bir kız çocuğunun hele hele şu zamanımızda medyanın Oluk oluk evlerin odalarına kadar kir boşalttığı caddelerimizin sokaklarımızın ve hele hele cadde ve sokakların üzerinde gezen insanların yatak odası kıyafetiyle sokaklarda adeta dolup taştığı bir zamanda acaba şu yirminci asır insanı kadına çok önem vermiş mi oluyor da, o kızların, o kadınların, hem bu dünyasını, hem de ebedi hayatını, berbat ederek mi, bu şekilde kadın haklarına ayet oluyor. Hani Akif diyor ya, haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, meğer ne çirkin yüzler örtermiş, o incecik perde. Bakın yine sıcakların gelmesiyle, caddeler, sokaklar ne hale geldi kıymetli dinleyiciler. Onun için burada biz bir daha kendi kendimize Üstad Hazretlerinin o ifadelerini hatırlayacak zaman gösterdi ki cennet ucuz değil diyor. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Olabilir şu sıcakta bir hanım bacımız bir kız kardeşimiz, bir ablamız, bir annemiz, ben pardüsüyle, başörtüsüyle nasıl gezerim gibi nefis, böyle bir itiraz. Şeytan böyle bir düşünceye vesvese verme, sevk etme gibi bir duruma düştüğü an, o bacımız, o kardeşimiz şunu düşünecek, Allah'ım cehennemin sıcağı daha fazla... Ben buradaki sıcağa dayanacak ama oradaki sıcaktan inşallah kurtulacağım Allah'ım. Sen emrettin Allah'ım. Sen emrettiğin için örtüyorum Allah'ım. Allah'ım sen emrettin. Sen emrettiğin için örtünüyorum Allah'ım diyecek ve bunun mükafatını ötelerde o mükafata masar olduğunuz zaman muhatap olduğunuz zaman burada çekmiş olduğunuz o kısa sıkıntılara nasıl sabrettiğinizi sevincini yaşayacaksınız inşallah. Diyelim ki 60-70 yıllık bir hayat kıymetli dinleyiciler. Bu 60-70 yıllık hayatın zaten 10 yılı çocuklukta geçiyor. Kaldı 60 sene. Zaten üçte biri de uykuda geçiyor. Kaldı 40 sene. Bağışlayın yemek, tuvalet, banyo ihtiyaçları bir on yılda bunda gitti kaldı otuz sene. Bu otuz senenin herhalde otuz senesinin bütün günleri cadde ve sokaklarda gezecek değilsiniz. Bunun bir on on beş senesi de evde şu veya bu şekilde geçti kaldı on beş sene. Farzı muhal ki diyorum bakın. Bir on on beş sene böyle sıcak da olsa ki zaten senenin her günü yaz değil... Bu on beş yarısı kış, yarısı yaz diyelim kaldı yedi buçuk sene. Bu yedi yılda, yedi buçuk yılda insan dişini sıkacak. İnsan sabır edecek. Velev ki yansa da, pisse de. Velev ki işte o elbiseyle, pardüsüyle, başörtüsüyle, eldiveniyle, peçesiyle. Ki bazı böyle hanım bacılarımız var. Baktığınız zaman hiçbir şekilde ne vücut hatları beliriyor. Bir de gariptir. Bu aklıma gelince ifade etmek istiyorum. Bazen böyle yolda şahit oluyoruz. Başta başörtüsü var ama nasıl takılmış, niçin takılmış onu o takanla Allah bilir. Biz bilemeyiz. Çünkü Efendimizin ifadesiyle kalbini yarıp bakmadık. Başında başörtüsü var ama... Gerisinde vücut hatlarının hepsi belli. Tişörtüsü, kot pantolonu falan. Hani insanın diyesi geliyor. Bu ne turşu, buna perhis. Ama buna rağmen hakikaten bakıldığında sadece bir insan, bir bayan olduğu görülüp vücut hatlarının ellerinin, yüzlerinin hiçbirinin görünmediği pür tesettür olan bir hanım için diyorum ben. Velev ki böyle yansa, haşlansa terden sırılsıklam olsa bile bir yedi yıl yedi buçuk yıl dayandığına karşılık inşallah ebedi cennet hayatında o serinliklerde kalma mükafatı yetmez mi? Biz Allah'ın rızasına gitmedik bakın. Ebedi hayata, ebedi cennete sınırsız bir mükafata gitmedik. Onun için kadın hakları diye kadınların soyup Sokağa dökülmesi, kadın hakları diye kadınların her türlü reklamlarda alet edilmesi, onların ırsiyetleri itibariyle bazı ticari veya değişik sebeplere alet edilmesi. Bakıyorsunuz enteresandır, adam araba lastiği satıyor, otobüs kamyon lastiği satıyor, yanında çıplak bir kadın. Allahu Ekber. Yahu araba lastiğiyle kadının ne alakası var? Bakıyorsunuz adam kadınla hiçbir alakası olmayan bir ticari emtia satıyor. Yanında kadını reklam ediyor. Enteresan bir şey. Burada esasen kadınlar şunu düşünecek. Benim resmim, vücudum, şeklim, şemailim parayla alınıp satılacak kadar değersiz değil... Ben Allah'ın ahsen-i takvim sırrına yaratılmış bir varlığım demeli. Tabi bunun demesi de bizlerin onlara bunu anlatmamıza, irşad ve tebliğ yapmamıza, kimsenin kılına kıyafetine bakmadan, ön yargısız o insanlara Allah'ın ve Resulullah'ın mesajlarını ulaştırmamıza bağlıdır. Ama gel görelim ki kadın hakları diye kadınların hakları çiğnenmiş, Kadın erkek eşitliği diye aslında kadınları en gerilere itmiş bir sistem ve inşallah günümüzün kadınları ve insanları bu oyunun farkında olur da bu oyuna alet olmaz. Tekrar kadının yeri olan evinde çocuğunun annesi olma makamına gelir de cennetlerin ayaklarının altına serildiği o mevkiye çıkar ve kadın olması, gelmesi gereken yere gelir ümidini taşıyoruz değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak kadınlarımıza o en güzel makam olan annelik makamını, evinin hanımı, çocuğunun annesi, beynin eşi olma makamından inşallah mahrum eylemesin diyoruz ve bir daha ifade ediyoruz. Ailede ideal olan tarafların konuşarak anlaşarak kararlarını ortak vermeleridir. Ancak idealler her zaman vaki ve mümkün olmamaktadır. Geriye sabır kalıyor. Sabrı tercih edenlerin asla pişman olmayacakları hatta ahiretteki mükafatlarını görünce keşke daha da sabırlı davransaydık diyeceklerini de hatırlatmak istiyoruz. Ve bir aile ilmi halinde burada noktalamış oluyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak ailelerimizi böyle olan ailelerden eylesin. Rabbim Efendimizin ifadesiyle göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa bizi nefis ve şeytanla baş başa bırakmasın diyor. Ve programımızın şiirden önceki son bölümünde bir hadisi şerifle inşallah sizlerin huzurundan ayrılmak istiyoruz. Zeyd bin Halid el Cüheni'den Cüneyi'den radıyallahu anh Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kim kaybolmuş bir hayvanı elinde alıkor ve ilan edip duyurmazsa yolunu sapıtmış olur. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Kim kaybolmuş bir hayvanı elinde alıkor ve ilan edip duyurmazsa yolunu sapıtmış olur diyor. Efendimiz bir zat Resulullah'a gelerek aleyhissalatü vesselama ''Ya Resulallah insanlar arasında kendisine en güzel muamelede bulunmam gereken kimdir?'' diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ''Annen sonra annen sonra annendir sonra babandır daha sonra da derece derece yakın olan kimselerdir.'' buyurdu. Ancak burada bir eklemeyi ifade etmek istiyorum. Bir zatın yanında bu hadisin hikmetini sorunca o zatın bu hadis-i şerifi şu şekilde açıkladığını işitmiştim. İhtimal diyor o gelen insan annesine karşı vazifelerinde ihmal gösteriyordu. Allah Resulü de ona annen, annen, annen sonra baban dedi. Bunu da şunun için ifade ediyorum hadislerin ve ayetlerin nüzul sebebini, nerede, ne zaman, nasıl söylendiğini bilmek, o şekilde bunları değerlendirmek iktiza eder. Çünkü bunlar da ayrı bir saha, ayrı bir branş. Bu noktadan Rabbim inşallah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri masal eylesin. Cenab-ı Hak gönlünüzden sevgiyi, yüzünüzden tebessüm eksik eylemesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve Rabbim dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyor. Sizleri okuyacağım şiirle baş başa bırakıyorum. Esip sarınca ruhları dört bir yandan hazan. Yalnızlık ayrı bir dert, ülfet ayrı bir çile. Göçmeye hazırlık var sinelerde hafakan. Vedalaşma zamanı bundan böyle hepsiyle. Dünya denen bu ise tam ifritten bir azap. Gönüllerde burkuntu, dimalarda bir sancı. Artık yaşamak dert onu duymaksa ızdırap. Bilmem nasıl geçecek hiç dinmeyen bu acı. Yetiş ey ebedi dost, yetiş ki pek bunaldım. Kılıcım kesmez oldu, terkeşimde tek ok var. Aşılmaz bu tepeler, sen olmadan inandım ve inanç kuşağında yar oldu bana ayar. En tatlı hülyalarla koşayım yollarında, anladım senden gayrı her şeyi aldatan serap noktalansın bu hayat ölümün kollarında. Değil mi ki seni buldum, buldum seni ey Rab. Yaşayıp doydum artık, doyulmayan dünyadan. İsterse hemen bitsin şu bitmeyen sonbahar. Fırlasın bu son okum, fırlayıp çıksın yaydan. Kanıma bedel olsun, bakışı şehle şikar.